Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Bir kardeşimiz iman olduğumuzun delili nedir diye sormuş. Değerli kardeşlerim öncelikle şunu ifade edelim ki iman dil ile ikrar, kalp ile tasdik ve azalar ile amel etmekten ibarettir. Bunlardan birisinin eksik olması halinde tam manasıyla iman etmiş olamayız. Amellerimiz ne kadar çok olursa imanımız o derece çok demektir. Yani amel imandan bir cüzdür. İmanlı olup olmadığımızı anlamanın en açık göstergesi Allah'ın emirlerine göre amel etmedeki gayretimizle ölçülebilir. Yani imanı en çok olan Allah'a en çok itaat eden demektir. Dolayısıyla herkesin imanı aynı değildir. Yani sahabenin imanı ile bizlerin imanı aynı değildir. Ebu Bekir radıyallahu anh'taki iman şimdi sıradan bir müminde aynıdır demek, onunla imanı aynıdır demek elbette ki doğru olmayacaktır. Herkesin imanı farklıdır. Dolayısıyla iman amel ile ispat ister.